Pavlus'tan Filimon'a Mektup Sevgili emektaşımız Filimon, Mesih İsa uğruna tutuklu olan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos'tan sana, kız kardeşimiz Afiya'ya, birlikte mücadele verdiğimiz Arhippus'a ve senin evindeki inanlılar topluluğuna selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Rab İsa'ya olan imanını, ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça, dualarımda seni anıyor, Tanrıma sürekli şükrediyorum. Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine vararak, imana dayanan paydaşlıkta etkin olman için dua ediyorum. Sevgin benim için büyük sevinç ve teselli kaynağı oldu. Çünkü kutsalların yürekleri senin sayende ferahladı kardeşim. Bu nedenle, Gerekeni sana buyurmaya Mesih'te büyük cesaretim olduğu halde, şimdi Mesih İsa uğruna tutuklu bulunan ben yaşlı Pavlus, sana sevgiyle rica etmeye geliyorum. Tutukluluğum sırasında kendisine ruhsal baba olduğum oğlum Onisimus'la ilgili bir ricam var. Bir zamanlar sana yararsızdır ama şimdi hem sana hem de bana yararlıdır. Kendisini yani can ciğerimi sana geri gönderiyorum. Müjdenin uğruna tutuklu kaldığım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda alı koymak isterdim. Ama senin onayın olmadan bir şey yapmak istemedim. Öyle ki yapacağın iyilik zorunluluktanmış gibi görünmesin, gönülden olsun. Onisimos'un bir süre senden ayrılması belki de onu temelli geri alman içindi. Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O Özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan, hem de Rabb'e ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir. Bu nedenle, eğer beni yoldaşın sayıyorsan, kendisini beni kabul eder gibi kabul et. Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa bunu benim hesabıma say. Ben, Paulus, bunu kendi elimle yazıyorum. Bedelini ben öderim. Senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe gerek yok. Evet kardeş, Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesih'te yüreğimi ferahlat. Sözümü dinleyeceğinden emin olarak ve istediğimden fazlasını da yapacağını bilerek sana yazıyorum. Bu arada bana kalabileceğim bir yer hazırla. Çünkü dualarınız aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı umuyorum. Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Efafras, emektaşlarım Markos, Aristarhus, Dimas ve Luka sana selam ederler. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun.